Hamd ve hamden nir sayfa 28. ila Şeyh Cemalettin Nağori. 7. Şeyh diye yazılmıştır. E beyan nasibi ulemâ-i Sadece kitapla yetinen, sadece ibareten anlayan alimlerin nasibi nedir? Var nasibi ulemâ-i ilimlerde, kitâbe ilimlerde, kitapla elde edilen ilimlerde derinleşmiş olan alimlerin bildiklerine ne? ve nasib-i sofiyeti, tarikat ve tesabüflüğüne imtisap etmek suretiyle, tarikat ve neşvesiyle e, idameyi hayat eden, yaşayan peki Mevla'nın dostlarının ilimden, irfandan, Kur'an'dan nasibine ve cevab-i timaziyi <gülüyor> bu meselelere dokunmayla alakalı sorulan bir takım sorulara cevap hakkındadır. Hacı Muhammed Paris'e Kudditesi Sirru fasuk hitabında diyor ki Hazreti Ali kerremallahu ve cehaya dediler ki sen Rasul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin damadı olman hasebiyle sen Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselama daha yakın bulunuyorsun.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 soran kişi asperik i Kerrallahu alınca ki yok böyle bir şey yok dedi ama şu kadarını bilin dedi Rasulü Ekrem sallallahu aleyhi bir deryadır buyurdu. Bir Bahri Nuhiittir yani bir okyanustur o. Neticede herkes kabiliyeti kadar Herkes sahip olmuş olduğu meleke, kabiliyet kadar vesulek ve sağvasiyleden istifade eder. Bizim tabirimizde çeşmeye değilim kova ile gelen kova kadar su alır, bidonla gelen bidon kadar alır, bardakta gelen bardak kadar alır, çay kaşıyla gelen çay kaşığı kadar alır. Demek gibi bir mana ifade etti. Azaplikalem Allah aja.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 ya işte e, malzemenin eksikliğine veya fazlalığına göre fark atıyor anlaşılması. Elhamdülillah bütün hamdler lillahi Allah Celle Celaluhu olsun ve selamun selam da gerek dünyada da gerekse de bütün e, ahirette e, her ikisinde emniyet ve güven ala ibadihillezine astafa. Allah-u Teala'nın kulum deyip de kendisine cezbe eylemiş olduğu kullarına olsun. Amin. El-Ulemâ-u Varatatul-Enbiyâin El-Ulemâ-u Varatatul-Enbiyâin Âlimler peygamberlerin varisleridir. Âlimler peygamberlerin varisleridir. Sözü, sözü kafin yeterlidir. Bi midhâtul ulemâin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 Bir başka mektubunda Peygamber Efendimiz Ali selam'a itibadan bahsederken diyor ki: "Kavlen fiilen, amelen, itikaden zahiren, bâtinen altı yönden Resul Ekrem Sallallahu benzeyen insan Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi alacağını alır. Çıplak gözü gören, kulağı duyan herkes ondan eşit istifade eder diye bir şey yok."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 tek bir sünneti açı olsun, bu hâlâ tecelli makamlarında buyuruyor. Cenab-ı Celle Celaluhu'ya ulaşmış, sayılmaz buyuruyor. Tecellilerle meşgul olan salik hala yoldadır, Bu tarikat bemziği emiyor demektir, diyor. Yani ne olacak peki? Altı yönden tamamen rasul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in kopyası gibi olacak, diyor. Alimler, peygamberlerin varisleri derken burada bir kaliteden peki bahisi var. O kaliteyi, o çıtayı tutturamayan peygamber varisi olması mümkün değil. Rahmetli Mahmut Bayram Hoca Ali İmmet Allah gali, gali rahmet eylesin. Bir de Fatih Camisi'nde Küsrev Efendi diye bir Osmanlı'nın son hamlarından bir zat vardı. Küsrev Efendi İngilizleri İstanbul'u işgali zamanında derindiği bir tane parabelli tabancayla, iki tane parabelli tabancayla Fatih Canlısın içerisinde hala ders okuyodu, okutuyodu, hala ders okutuyodu. Fatih Canlısının kendisine bakın oyuklar var, o oyuklar tabiat aşımı değil onlar. İngilizlerin açmış oldukları yaylı ateşidir onlar, yayılı ateşiyle ee, o şeylerden taşlardan kopan parçaların çukurları onlar. Bahmetli Yaşar Tuna Gül hocadan dinlemiştim bunu. Biz de içeride diyor Hüsnü Efendi diyor, bu e, sülü fıkı ilminden telvi ve tepsi okuyorduk diyor. Ve şartan İngilizler, İskarp'in sesleri içeriye geliyor diyor. O şartlar altında okuyorlardı kardeş. Sen hala Kıran okumasını bilmiyorsun.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 hayata kazandırmaya çalışıyorlar peki İslami ilimler belki göçle gidiyor cemaat yangının bizim gelmesine iki ev kaldı diyeceğim ama o iki ev 50 sene önce söndüğün şimdi ateş çatıyı yapıyor cemaat Alimlerin belki alimler e, peygamberlerin varisidir e sözü cafin yeterlidir. Diye midh'e-ülulema'in alimlerin kadir ve kıymetini ortaya koymakta yeterlidir. Elhamdülü. Ve ilmu'l-ı miras yolu gelen ilim var ya, o ilim-i şeriat, bu. Peygamberler Resulekem sallallahu aleyhi ve sellem gibi altın gümüş miras bırakmıyor. Peygamberler ilim bırakıyor, irfan bırakıyor. Onların bu noktadaki varisleri alimlerdir ve ilmi varaseti miras yolla kalan ilimler ve ilmi şeriati şeriat ilmidir. Şimdi şeriat işte sadece fıkı anlamında kullanılıyor. Ama bu kelime sordan iddia edildi. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sahabe döneminde şeriat sadece fıkı ilmi değildi. Tefsir fıkı hadis. Allah'ın ve bu efendimizin El Fıkkül Ekber'i vardır. İsmi işte büyük fıkıh kitabı demektir ama işin okuduğunuz zaman hep itikadi meseleler vardır. Bazı kelimelerin anlam ve kavram çerçevesi zamanla daralmıştır. Şeriat ilmi, yani Furhan'la Muhammed Mustafa'ya temas eden bütün ilimler. Uva ilmuşşşeriatı, feimler o. Şeriat ilmi, uvellezi, böyle bir ilimdir ki, فَقِيَ مِنَا الْاَنْبِيَيَ عَلَيْمُ السَّلَوَةُ Peygamberlerden arta kalan ilim, şeriat ilmidir. Böyle bir tarif buraya koydu. وَلَيْهِلْمِ <gülüyor> الشَّرِيَاتِ Şeriat ilminin de vardır. سُورَةٌ <gülüyor> وَحَك۪يكَةٌ Şeriat ilminin bir zahir tarafı vardır. Binanın bir cephe tarafı vardır. وَحَك۪يكَةٌ <gülüyor> şeriatınında bir de şeriat ilminin batın tarafı vardır. Karpuzun kabuğu vardır. Karpuzun bir de yerel iç kısmı vardır. Hatta içinde de birçok mineraller vardır. Onlar da öteye. Yani öteye derken daha ötede. Aslında yani bazı minkirler var toplumumuzda, yaşadığımız ortamda. Bazı hazımsız insanlar var. Tasavvuf tarikat noktasında bir türlü kafasını ikmeğ edememiş insanlar var. Onlar diyorlar ki hangi adet-i şerifte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 Gözleri tavanda gözüyor, duvarlarda gözüyor vesaire veya Leyla ile o an. Sen bunların ikisine not verecek olsan, ne verirsin peki? Birisine on verirsin değil mi? Birisine sıfır, hadi bilemedin birine iki verirsin. Niye ayrım yapıyorsun ya? Ha? İkisi de namaz kılmıyor mu peki? Kılıyor. Veya iki tane efendim yani mücahil düşüyor, savaşa savaşıyor da Bambaşka bir halde de savaşıyor. Sanki o savaşmıyor. Bambaşka Mustafa Ataturk'la savaşıyor. Ve göründüğü ise gurur ki bir insanlara beğenmazlığıyla bir savaş duygusu var. İkisine sen deki aynı notun mu?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 ancak yemekten yemek, içmekten anla e, bunları anlamak için aklı mahalle lazım diyor Tasavvuf ve tarikatın e, e, özünü mantığını temel hikmetini anlamadan anlamadan anlamadan hiç birimiz hiç, hiç samimi bir Müslüman ayağa kalkıp da ya nasıl oluyor ya vesaire vesaire olmaz böyle şey deme külletini göstermesin göstermesin Göstermesi bu müşriklerin adetidir bu. Ama geldi anlat be oğlum ya. Anlamayanın anlayışsızlığından biz mi mezuliz peki? Günümüzün mantığı batıya, batıya endeksi olduğu için Avuk, Salomon, Coş, Mişe nasıl bakıyorsa bir odaya bizde aynen içimizdeki bazı kafirler öyle bakar oldu. Öyle değil işte. İncil'in lafz-i olur. Şimdiki Hristiyanların elindeki o yamuk yumuk İncil peki böyle okursunuz ne anladıysanız O'dur. Ne anladıysanız O'dur. Şimdi Kur'an anlaşılmasını da eksene getiriyorlar. Bir hastalığı aldı gidiyor milleti belki. Maal Müslümanlık olmaz. Maal Müslümanlık olmaz. Maal Müslümanlık olmaz. Maal fetva verilmez. Hatta İbn-i Habidi'nin göre ee,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 öyle abine gururlanmasın. Baktım bu babuç pahalı. Artık susma ne bir anlamı kalmadı gittim çekile çekine ezile büzüle vesaire. Abim tefsiri mi yazıyor dedi. Abi dedim. Abi bana dedi ki abim gururlanmasın. Abi yanlış anlama dedi vesaire kalter için işte mozayini konuşuyorsun bilmem kaliterasitini düşünüyorsun vesaire vesaire veya cam giydirdin o kadar bina e, tamam o lazım eyvallah ama ötesinden ne haber içinden ne haber içine girmedim peki sen şimdi der misin ki bu binanın işte dışı aynı içi aynı vesaire e, şeriatta benim ya ulema şeriatta ki esnekliği arka arka arka arka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 Şimdi bu anlayışı getiriyor bazı insanlar, maalesef yani aklı ilminden fazla birileri bu anlayışı getiriyor, Kur'an'a giydiriyor bu elbisi. Veya Allah Celle Celaluhu'ya Veya bu Ahmet Mustafa'ya Bu ne anlam var ya? İmam-ı Şafir Rahim Teala diyor ki Dünyada hangi alimle tartış tartıştıysam onu mağlup ettim. Hakikaten öyle yani alim. Çok çok güçlü bir alim. Yani önünde ordular gelse yüz çöker. Öyle muhassam bir sefer. Allah gani gül rahmet eylesin. Hangi alimle münakışları münasara yaptıysan hepsini mağlup ettim. Ama hangi cahil alimle veya hangi cahille tartışma yaptıysan hep mağlup oldum. Diyor. Bu adamlar hikaye okuyor ya. Tasavvuf ne? Tarikat ne? Bunun mantığı nedir? Felsefesi nedir? hikmeti nedir, sistemler nasıl çalışır vesaire, bunu görmeyelim ondan sonra, anlamayalım, sen kalk İsmail Akgı Bülsevi aklında ileri geri konuş, al, tut, bilmem ne vesaire falan filan. Bak ismi benim değil, ihvandır yani, İnşallah inşallah derslerinde mutlaka, mutlaka yapıyordu. Bir efendim alim, ismi mahpus kalsın, doğur beyan tefsirini muhtasarak iktisar etti ama İsmail Akgı Bülsevi dargındı. Çünkü bu yaramaz, bu bilginin hepsi şey gereği yoktur, şu dur budur. Orayı at, burayı at, orayı at, burayı at vs. Bahmet diyorlar, nasibillah. Adım ne? yok artık. Kan değişimi var, kan değişimi, üre oldu, üre. Damarda ters, sanki kan geçmiyor, sanki İbra geziyor. Şeriatın bir sureti var, bir dakikati var diyor. sureti bu, şeriatın sureti var ya, ulema-i zahir, şekerallahu Teala sahihun. Allah bütün mesailerini, bütün gayretlerini kabul buyursun. Ulema-i zahir. Ulema-i zahir yani gelip ayetlerin sadece zahirin manalarıyla yetinen belki alimdir bu. İşte efendim bu fiyyedir, bu faildir, bu mefguldür vesaire. İşte bu harfice şuraya tahrik eder, burası müpteda, burası kadar vesaire. aha bunu anlar diyor. O kadarına öteye gitmez diyor. Kaldı ki kaldı ki o var ya bu, bu burası bu adamlar dahi bu noktada yetişinecek Tamam mı? Ama bunun üstünde bir takım zevah var, eyluhal var. Nereden has, sırdaş kabul ettiği dostları var, namurat var ya onları anlayışını söyleyecek. Bu adamlar eşim şu ulema-i zahir dediği sadece kitapla yetiniyor vesaire. Kafa durdu. Ya kafa çalışıyor ama kalp çalışmıyor. İslamiyet'te hedef şudur ilimde. Kafan dolgu müddetçe kalbinde basacak. Kalp tepeki dolacak fizikte bir ışık kaplar var. O bütün bu aynı hizada gözüküyor. O nisal yani kitapla, hocanın hücudurla bir takip şeyle tanemekle vesaire ne ki kafa doluyorsa o dolgunu nispetle kalbe basması lazım bir yerde. Ama bugünün insanın, bugünün adın diye geçen insanların kafasıyla kalbi arasında örümcekler öyle ağ ki, her geçen gün bu ağ çok daha güçlü oluyor. Bir de onun aleyhine bir kampanya başlatıldı. Bak şudur, o budur, bilmem ne vesaire vesaire. Çok zor günler yaşıyoruz, çok, çok. Mevlana Ceydil Ruhi Kudisesi Ruhi buyuruyor ki Bir memlekette, bir memlekette Bir Mevlana'nın dostu incitilmez ki allah Teala oraya bir bela vermesin. <Gülüyor> Sen geç, duvarına Ertan'ın arkasına git, bir de buradan bak. Peki şu anda olan olaylara bir tane değil, kaç tane ev ulan kalbi bir kişi koddu biliyor musun kardeş? Cepcik Tebrizi Konya Karatayı Medresesi'ne gidiyor. Konya Karatayı Medresesi hala dünyadaki eğitim sistemlerine ulaşamayacağı kadar güçlü bir medreseydi, 800 100 yıl önce Anadolu Selçuklu deri zamanında. 16 tane talebeye, 32 tane hoca düşüyor. Dünyada bana bir talebe üniversite gösterim bakayım. O ne oldu sana talebeye dikile, 32 tane hoca düşüyor, o kadar kaliteli eğitim yapıyor. Cevizde birisi oraya uğruyor, bakıyor ki işte benim talebeler müzakere yapıyorlar, hocalar müterrislerle müdahale ediyorlar. Gade Ebu Hanife, İmam Azam böyle dedi, Vokale Şadile'yi, İmam Şadi'yi böyle buyurdu. Ve böyle buyurdu. Nahi biliminde İmam İmam Sive Bey böyle buyurdu. Gade Seccac'u, İmam Seccac böyle Allah'ım mübarek olsun dedi. Bak bunların ulema-i zuha'inin kriterleri bunlar. Dedi ki siz ne zamana kadar dedi başkasının ilmiyle ve malıyla bir idare etme yapacaksınız dedi. Siz ne zaman şunu söyleyeceksiniz ağzını yediğimiz Allah. Allah'ın Rabbi. Kadir. Rabbinden rivayet et ne zaman söyleyeceksiniz? Bak, ediyor adam adam ne söyle? inkar etmiyor bunu biraz sonra da bana buna de şey söyleyecek bazıları fıkıhtan hidayeyi bazıları fıkıhtan pezdevi adlı kitabı yegane ilim kaynağı gördü vs. falan filan ama bana bana ki onlar başımızın daha ciddi. ama iş bundan öte öte öte anlayışıyla, peki imam İslam islam anlayışıyla diyelim daha genel ifadeyle ve de sadece kitabın kabuğuyla, içiyle yetenemdesin. Kaldı ki bugün kitaba bile bakan kalmadı neredeyse. Bu işin biraz delisiyimdir ahmet edersiniz. Bazı kitaplar geliyor Türkiye'ye. Üç tek geliyor. Üç tek. Daha yok. Üç tek. Üç tek. Birisini ahmet bu deli alıyor. Bir de cübbelame de alıyor. Ondan sonra. İlgilelemiyor, uğraşamıyor, onun da yani kitap tercihini ben yaparım, ee, ona hizmet olsun diye yardım olsun diye. Bir tane kalıyor kitapçıda, o da artık nereye gidiyorsa. Türkiye'ye 73 milyon kitap, bir ücret geliyor. Ve bu Türkiye nereye gidecek peki? Ne dünyanın efendisi olacağız, ne ahiretin efendisi olacağız. Bu kadar dibe vurdum peki. Elimizde iki tane, üç tane kitap peki. E, o da ya alıyorsa meseleyi alıyor, almıyorsa bakalım, evet, evet. Afedersiz işlemeler, petmallar, analizler, tahliller vesaire yapın. Ne kullar mı o? Amin. Evet. Ben cittadil mubin. Allah kitaba yemirirsin ya. Allah kitaba yemirirsin, senin temin de buhar yok ya. Senlerinde Kâd-ı İyyâd'ı Resûl Ekrem'in Sallâs-ı Selebi şemaili bir şibâ-i şerîm yok ya! Ben seni kimden soracağım ya? Sen adresin neresi ya? Bugün kütüphanelerde en fazla suçtası olan kitap Kâd-ı İyyâd'ı Şibâ-i Şerîm'i, yazmışlar, ellerini astmışlar, boyunlarını astmışlar, yani cîmâ İslamı İslâm'ı Resûl Ekrem'in Sallâs-ı Selebi yani yemişler ya! Yemişler ya! benim ilk evri namaz kıl değil, dinimin ilk evri oruçtur, ne bileyim zikret, sarık tübbe şavlar çarşaf iyi değil, benim dinimin ilk evri oku, oku, oku, benimle meşgul olacağım ben beynimle meşgul oluyorum, benimle meşgul olup affedersin, bu neyin ya? ben yine belki alimim, ben yine belki havamdan geçirmez vesaire falan filan, bu ne demektir? Eskiden Eczad Zamanında Şeyh Hıristan'ların çizmelerinin rengi maviydi, mavi. bunun bir anlamı vardı. Nedir o? O var ya bu zat, öyle bir zattır ki, gönlüler onun ayağının altında anlamı ibadet ederdi. Ben de ilim öyle takbir görmüştüm. Daha Türk işte 150 sene önce, şimdi böyle Halil Fevzi Efendi, Allah gari gari rahmet eylesin. <Gülüyor> Fatih Canisinde 20 Hikmet'ten gazi bir okutuyor. Avukat'a İngilizik bir kitap yani. Ne diyeyim yarım santim bile yok neredeyse. O kitap okutuyor. Kitap 11 İse'de bitiyor. Halil Fevzi Efendi dersten sonra boz doğan kemeri var. Onun kafanı köprüsüne yakın bir kemer var ya evi de oraya yakındı. Ve Halil Fevzi Efendi dersten sonra omuzlarla gidiyor. Şimdi tüfus, boz, cikolat, gönaz herif'i havaya fırlatıyorlar ya. Halil Fevzi Efendi de la teşribeler denizli omuzla gidiyor. Adamın ayağı, adamın ayağı yere hasret gitti. Adamın ayağı yere değil mi arkadaş? 100 sene, 150 sene önce onlar böyleydi, mobiller böyleydi. Bugün Türkiye'ye 73 milyon, kitap okuma dışkanlığı olan sadece 40 bin kişi. Ee, bunun içerisinde şöyle güzel, ikna dolu vesaire kitap okuyan, ee, o, o senin yani 40 bin kişinin yüzde 10 kaçı? Ya işte yüzde 1 ya ikisi gene kadar abidi kubidi kitaplar vesaire. Çöplüğe döndük, çöplüğe! Halkalı çöplüğe bile bize çok daha iyi. Ondan da Umraniye çöplüğü bize çok daha iyi. Kafada ki faka kalkında, kafada kalp iştağı olsa da, diş kar altında, diş kar altında. altında, ne kareye ya? Ayşe işkar etti. Beyler işkar etti, domalar işkar etti, yol işkar etti. Araba, arka, bilmem ne, sayfa yerindeğin kadar her şey var, bir pazara bile ya. Bu kadar eksikliğe rağmen yine nereden çıkıyor ya? Şeriatın sureti, amika bilmem ne vesaire bir lafların anlamı yoktur. Velilm-i şeriat-i suretun ve şeriatın sureti var hakikati var. Ve suret-i var. şeriatın suret tarafı kabuk tarafı değilim. Nasib-i uleman-i zahir uleman-i zahir uleman nasibidir bu. Şükür Allah-u Teala sahih-i ruh Allah-u Teala bunların zahirlerine meşgul kılsın. Bismillahirrahmanirrahim diyor. Kaz bin Beydavi tefsirlerin padişahıdır. Çok da gitmik tahtır. Allah, Allah galiba'na rahmet eylesin. Üstad'ın Aruddin İyici'ye gelmiştir. Ne vakit-i yatan da. Aruddin İyici'ye demiştir ki Efendiler sizlerden bir tefsir yazmak istiyorum. Peki ne buyurursunuz? Ee, dedik ya da Allah'ın dedi. Yalnız seni bir imtaneyeyim bakayım dedi. Bana kazbur manakları kaç tane kelime söyleyeceksin dedi. Yani kazbur manaklarını ifade eden kaç tane kelimeye girbat dedi mesela iyi tamam diye kabul de karar başka, e, başka başka başka yok bu kadar eser. Oğlum dedi. Girbat girbat bu kadar şukat ka dedi anlatılmaz dedi. Bu kadar eksik kelime hazinesiyle lügatla tefsir yazılmaz dedi. Git biraz lügat çalış. Kelime ezberle. Git bütün lügatları ezberle. Gel hele gel ben sana defter hazırl dedi. Zannetti ki hocam farklı bir kelime söyleyecek. Tevhid'den 800 sayfa sadece bunu inceliyor. 800 sayfa. <gülüyor> de, rahmet ki, üstad, nakşim, e, şifai olarak böyle yazılı değil, şifahi olarak işte ayetleri yorumluyor. Zahiri manası, batini manası vesaire vesaire vesaire. 16 sene ve tere tere ve tere. Onun o seni de Ömrü göre orada gelmediği oradadır Ben Ve ondan sonra Allah'tan piyasadaki kitabı, işte bunun manası budur vesaire. ''Haliliyettetveru hayâtiî'' Arka, arka, arka, arka anlamları kim düşünecek? O senin aldığın manalar var ya, işte o sadece zahiri manası. Gerisi, gerisine bir şey miyicek? Ve ben Kur'an'ı biliyorum. Ne alakası var ki? Abdullah, A'baz ve biyallâhu anvûd. Merikas sahibi hadimi diyor ki, Allah'ın A'baz derdi ki, her ayetin 60.000 türlü manaya ya da tepsiye ihtimale varır diyor. 60 bin. ben hiçbirisini bilmiyorum ya. Benim alim ne olacak? Ben bu her tarafın katları mı ne ya? Neden konuşurken e, sadece kat üzerine, kat üzerine, kat gelmesi ki bellidir. Tahir'de söylenir işte, dinin mazinin başına geldiğimi takdir ifade eder, muhakkak ki manası verir. Dinin bu zarın başına gelse, akülebiyyette genellikle bazen manası verir, Mevla için kullanılırsa gene muhakkak manası verir. O kadar yani, belki bir cümle daha bir şey söylenir. Ama sadece kat kelimesi üzerinde bu zat, bu zat bir hafta konuşur. Babası Sultan Bahavur'a da Bir hafta konuştuk Erzurum'un sadık ulemasından e, sadık müftü efendi Solak Saadet Mehmet Efendi'ye Allah rahmet eylesin. <gülüyor> <Ya, gülüyor> Cenab-ı Hak e, Aleyhisselam kıssasını artırırken diyor ki Ey gök sen suyunu tut, ey yer sen de suyunu yul. ya yani tufan bitsin diyor. Sadece şunu, şunun üzerine Solak Saadet Mehmet babası Ha, öyle hafta konuştu her zaman derken bu laflar Kur'an nereden gidiyor? Kaldıkça konuşmalar hep sahih manalar üzerine dönüyor yani. Daha biz bağnazlığa düşmedik ha. Daha heyecanla bek ki devri onun tefsirine geçmedik ha. Bu sebebi tarih ya düşam bo Allah Celle celal celali surette surete kalmasından muhafaza elinde. Hakikaten bu düzetmeye bizlerin muvafakat ettiğini cahil huzurinin dediği gibi yani mesele böyle bir takım istilaatlar ezberlemekle bir takım kitaplar devirmekle bilecek gibi değil. Mesel gibi değil. Her kimin var ise zatın da şenareti küfrü. Esta da kabulü melbis-i mahoma. Gel kara şenköz kafile rengi ellete Lakin لَعْلِفَ الْاَحْجَانِ اَيْلَسَكْ تُوْتِي يَا تَعْلِيمِ اَدَاءِ كَلِمَا سُوز-ü insan olur ama söz insan olmaz her kimin var ise zatında şeraret-i küfrü kimin mayasında tecih, yamukluk var ise diyor yamukluk var ise diyor ıslahat-ı ulûm ile müselman olmaz yani böyle efendim ilimde terimler var, istirahatlar var şey, tabirler var. Bunları de yutmakla peki o Müslüman olmaz. Gel karar taşı kızıl kan bile rengi eylesek diyor ki simsiyah bir taşı diyor. Kırmızıya boyasak diyor. Kırmızıya boyasak diyor. Rengi tabir olunur. Ama lalip benahşan olmaz. Taşın rengi döner. Eyvallah. Fakat diyor e, Afganistan'da benahşan diye bir yer var. Orada eee yer altından e, şey çıkartıyorlar. Yağ çıkartıyorlar? Eee ondan sonra mücevher çık, yağ çıkartıyorlar? En kıymetli taşı çıkartıyorlar. Diyor ki bizler eee evet diyor taşı alıp kırmızıya boya diyor bu Rengi tahfir bunun ama nadir ve dahaşan olmaz. Fetahşanlar çıkar diyor kırmızı yağlı olmaz. Yani sen şimdi sadıklığın beş yıllar tamam. Kur'an-ı Kerim'i özverledin. Arap, sen şöyle falan. Bir de işte tarikattan takıldığın aksesuvar tamam vesaire. Fakat içini fokur fokur kaynıyor. Nereye gidiyorsun? Nereye Beni gidi, beni. Zannetmesen ben akşam diye Yakut Yakut'a oldum sen. Tatekendim bana diyor. Siz <Gülüyor> Siyahsız Veya ben. Tamam mı? Sadece bizi kırmızıya alayarmışlar. Ve kendimizi Siyahsız diye satıyoruz. Yoo. Nereye girecek talih eda ki kelime al papuana siz diyor, diyor şey diyor ayakta ee, diyor kelimeleri söylemeyi diyor sözlü insan olur ama özlü insan olmaz diyor papuana tamam baktığımız zaman insan gibi söylüyor vesaire. ama öz, özü ise hayvan hayvan, oku kitapları, yurt kitapları vesaire hiç hala katkara Halif ve Harun Reşit, Rahim olduktan bir papuana vardı ya seni, Hiçbir kalan, hiçbir kata yok. Buna tam bütün harflerden yerinde çıkmak suyetiyle ya seni aynı bir hafız vurdulara gibi okuyor. Abdullah hocam onu de der ki ya, şey olurdu. o ne yapmadılar? Allah. Allah Allah! Abdullah hocam işi bende insan hikaye, papağan dizsem öyle mı? Allah böyle olmaktan muhafaza edildi. Keşke o, o papağan ya!